الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا İnnâ enzelnâhu fî leyletil qadr ve mâ adrâke mâ qadr leyletul qadr khayrun min elf şehr ve ruh fiyâ bi izn min kull-i emr-i selâm matl-i'l-facr Sadakallâhu'l-Azîm Allah'ım enfa'l-nâ qurân l حَصَّنتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُومِ الَّذِي لَا يَمُوتْ أَبَدًا وَدَفَعَتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Allah mücclebiyle, sahbiye salavatı, Selim kedalet. Allah müzahamcısı olsun. Sizden sonra umre nasip oldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem size ziyaret, sizin selamlarınızı ulaştırmak nasip oldu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 epey cevaplar verildi Allah Teala dillerini kessin Amin. nefeslerini kessin Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şifa şerif derslerinden itibaren tabi bizim haddimiz değil ama nemet etmek ne müdafaa etmek Velakin işte e, elimizden geleni yapmak kabilinden karınca misali bu fitne ateşini söndürmek için gayret ettik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee yaratıklar içerisinde en vefalı odur en vefalı kasız burada de söylüyor şimdi bize de bu saçı şerifin verilmesi daha evvelde 25 sene evvel o dün gece gösterilen sakal şerif yani siz tabi görmediniz orada Murat Bartakçı Allah Allah demekten sabahladı yani böyle bir şey olamaz olamaz olamaz bu kadar köşk gezdim saray gezdim o kadar pa paşaların evlerine gelince böyle bir şey yok, yok, yok. Ama işte o yanmamasını ispat ediyor. Dün gece gösterilen yanmadığını ispat ediyor. E dolayısıyla e artık hiçbir ilahiyatçı dinlemezler. Derler gibi biz gözümüzle gördük ne palavra konuşuyorsun ya. Elhamdülillah bu büyük bir ispat oldu, ikrar oldu. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletine dair. Biz gösteriş için çıkmıyoruz. Yani önceden niyet ediyoruz. Allah niyetlerimizi tasih eylese. Amin. Meşhur olsam ne olacak? Olmasam ne olacak? Öldükten sonra gelip bana, kimin ne faydası var? Dünyada da faydası yok, göğe çok meşhur oldu. Bence beni durduruyorlar resim çekelim. <gülüyor> Dur, resim çekelim. Selam bile vermiyor adam. Dur, resim çekelim. <gülüyor> Lan ben sporcu muyum? Ne? Şey. Ya çekelim de bir selamünaleyküm aleyküm denir. Bir aleyküm selam. Yani bir zikir yapalım, bir selam zikirdir falan. Artık döndüğü şeye, bana ne lazım öyle şey öğret yani ben. Ya futbolcu muyum ya? Ama...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 sen peygamber gibi olmayacaksın. Daha büyük adamsın yani. Peygamberi Allah uyarmış. Ya sen ne kadar cahil. ecelü menfil arz mısın ya? Adam bir de hocayım ayağına Nasr Suresi'ni okuyun diyor. Bir de İcâce dedi, durdu şimdi. Estağhizü billahi icâce diyor. Ne kadar da takva. Estağhizü billah demeden Kur'an'a başlanmaz ya. Estağhizü billah. Senin ne estevzü billah kurtarır, ne estağfurullah kurtarır. Sen Peygamber'e hakaret ediyorsun. Sen İslam oğlunun ağzıyla konuşuyorsun. İslamoğlu oğlu afallahu anki ayetini alıyor ve diyor ki Peygamber hatalıdır, yanlışları var. Niye Allah afetsin seni diyor Kur'an diyor. Biz bunları burada biliyorsunuz Şifa Şerif'te sırf afallahu anki ayeti birkaç saat sürdü. Onun manaları Semerkand'da'dan Kazı yazdan ulama orada Allah seni afetsin. Ne demek? Onun manası Arapçada Allah iyiliğini versin demek. Afallah. Sen Arapçayı bilmeden, lugatı bilmeden, istilahı bilmeden, müfessirlerin beyanlarına bakmadan lugatla afa afetti diye gidemezsin. Cahil adam. Burada tefsir kültürü var. Bütün müfessirlerin gelmiş geçmiş selefin şeyi var. Beyanları var. Sen bunları aşıp da Allah sana afesin deyince demek günahı var. Şimdi mesele nedir?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 biz peygamberin durumuna düşmeyeceğiz. Kendine pay çıkartmış. Haşa ve Onda nefis yok. Masum o. Gablen nübüvveti ve badeha. Nübüvvetten önce de sonra da. Hiç günah yok. Peki. İzaca ne zaman indi? Dikkat. Ve istagfiru. İzaca nasrullahi vel fethu. Allah'ın yardımı gelince, Mekke fethi gelince, verayet en nasdihuluna fi dinillah fajea insanlar Allah'ın dinine fevç ve fev, cemaat cemaat girdiklerini görünce feseb bihamdi rabbike tesbih et Allah'a hamd et Allah zikret rabbini ve ondan af iste. Mağfiret iste. Burada sen günahın var. Kendine çıkarttın, pay çıkarttın diye bir mana var mı ya? Niye af istiyor? Ümmeti için devamlı Başka ayetleri okursanız Vestagfir lizembike Kendi günahın için Burada kendi günahını niye söylüyor? Onun günahı bizim günahımız gibi oğlum Onun günahı yok ki Ama ayeti kerimelerde Mevla Makamına göre herkese muamele eder Velil müminine vel müminel İnanan erkeklerle kadınlar için Peşine geliyor İnanan erkeklerle kadınlar için Öbür türlü olsa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 لِيَغْفِرَ لَكَ ma مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ ma تَأْخَرُ Allah geçmişini, geleceğini bağışlamıştır. Hemen fethin peşine ne diyor? Geçmişini, geleceğini bağışlamıştır. Zaten günah yapacağı anlamına gelmiyor. Fakat, Efendimiz sallallahu anh, çok yüksek makamı olduğu için Mevla ile arasında. Onun istiğfarı ne diyor? Mesela, Mevla ile devamlı huzur halindedir. اِنَّوْ لَيُغَانُ عَلٰى kalbi.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 Bizim o kadar takıntımız var ki biz Allah'ın ismine sıfatına geçsek zaten evliya oluyoruz. Kerametler falan olan evliyalar duyuyor musun? Zaten sıfata geçse evliya oluyor. Biz eşkıya olduğumuza göre bizim daha isimle sıfatla bile alakamız var mı? Ya uça niye öyle diyorsun? Ben de günde beş bin kere la ilahe illallah diyorum. Kalbe indirebiliyor musun? Beş bin la ilahe illallah'ta bir kere sırf Allah'a düşünebildiğin yakaladığın nokta var. Mı? He?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 Mümin erkeklerle mümine kadınlar için günahları için affedildi. Zaten sen başlaması. E sen şimdi burada belki de peygamber pay çıkart. Ya o belki ile olaki ile olasılıklarla Kur'an'a mana verilir mi? Men fesaral <Sessizlik> Kur'ane bi ra'yihi fe kad Kur'an'ı kendi görüşüyle tefsir eden muhakkak kafir olmuştur diyor. Hadis-i şerif. re ile görüşle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 Sokağa çıkma yasakları ilan ediliyorlar da zorla durduramıyorlar valilik Ama Allah ve Resulüne karşı neler yapılıyor da Kimsenin çıtı çıkmıyor O senin aşiretinden daha sevgili olmalı değil miydi? Eğer Allah ve Resulü Ayet-i Kerime meşhur <gülüyor> Oğullarınız, kızlarınız, mallarınız, canlarınız efendim, Aşiretleriniz, akrabalarınız, eşleriniz Erhabbe min Allah Size Allah'tan ve Resulünden daha sevgili geldiyse ki bu onu gösteriyor. Çünkü kendine dokunan da herkesin harekete geçip Allah'a Resulüne dokunan da kimsenin konuşmaması hocaları dahil, Diyaneti dahil. Dahil. Bi şey dedikleri yok. Feterabbesû hattâ ye'ti'allâhu Bekleyin, gözleyin, gözetleyin. Allah belasıyla geliyor. Hadi ayet okudum sana şimdi.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 Hak üzeriniz Sizin gibi gariplerle gideriz biz ahirete Cennete inşallah Bize lazım değil ağalar paşalar Efendim frekanslar burada Hepsi yazıldı Buradan dersler yapacağız İnşallah şifa şef dersleri ve Vesaire dersleri ondan sonra Tasavvuf efendi hazretlerime sordum dedim Mektubata izin verir misiniz okusak Yani tasavvuf çünkü biraz manevi iştir izin ister çok iyi olur çok iyi olur Çok kabul etti sevindi Televizyondan yani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 Yani burada ben de rahat bir ders veremiyorum. Akaid, ilmi, kelam çok önemli dersler vermemiz lazım. Veremiyorum ki burada. Burası şimdi vaaz usulü burası şimdi. Onun için burada teşvik olur ancak yani. Ama e, şey yok, teşvik edeceğiz de malzeme yok. Yani çok sohbet var ama şimdi bunları ders halinde malzemelemek lazım. Yani bunları derslere çevireceğiz yani. Akaid dersleri, tasavvuf dersleri, ahlak dersleri. Uygun mu? Dinlersiniz herhalde. İnşallah.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 Allah Benim hürmetime isteyin, benim Allah katında itibarım çoktur diyor. Hey senin senden başka kimin itibarı var? Şefaat seni açmasan peygamberler duruyor orada ya. Bu böyle olur mu? Yarın ne yüzle yüzüne bakacağız? Sen oğlunu koruduğun gibi, karını kızını koruduğun gibi, malını canını koruduğun gibi, spor takımını, spor takımını tuttuğun gibi, partini koruduğun gibi, liderini koruduğun gibi... Ben Rasulullah idim. Beni korumadın. Vallahi bu rezil eder bize. Eyle salavat okumakla bu işler kurtulmaz. Hem salavat okuyacağız. Allah salli ala seyna Muhammed. Hala alim sahibiz. Hem de müdafaa. Bu mücadeleyi artıracağız inşallah. inşallah. Ben ilmi deliller vereceğim. Orada 20 dakika konuşma yaptım. Binlerce alim vardı. Ebu bir de. Arapça.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 Kuvvet ne oluyor her gece tek oluyor. E o zaman on gece sen de ibadete kuvvet ver. Senede on gece yani ne olacak? Bunun içinde mutlaka Kadir gecesi nasip olacak inşallah. Şimdi mana verin ben çok uzatmak istemiyorum. E, teravih ben nasip olursa kıldırayım. Bir teravih kıldıramadım size. Allah nasip ederse kıldırayım. İnşallah. Ondan sonra da e, size şeyi e, reya sunalım.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 Şimdi ne diyorum ee, Bayramdan sonrakine hemen bakın takvimlere Perşembe tabi bayramı bir gün sonra Onda başlayamayız Herkes bir taraflara gidecek çok sıcak Sizi de derslerden mağrum etmek istemiyorum ee, Ondan sonraki haftamı başlayalım Yoksa bir hafta daha sonra başlayalım Bu yaz ve sizin sağa sola gitme durumunuz nedir? Yani bayramın peşindeki perşembe değil Ondan sonraki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 Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik Bu hangisidir? Toptan indiriliştir Yoksa peyderpe indiriliş 23 senede hitama ermiştir Kadir gecesi Kıymetli gece Şerefli gece Takdir gecesi Hüküm gecesi Hikmet gecesi Anlamına gelmektedir Kur'an'ın indirilişi ne yapmıştır? Bu geceyi bin aydan hayırlı yapmıştır. Birinci katçamada beytül İzzet denen bir makam vardır. O makama toptan indirilmiştir ve orada beklemiştir. Lev mağfuzdan alınmış, birinci katçamaya toptan gelmiş. Birinci katçamadan Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kalbi şerifine 23 sene demiştir Buna inzel denir, toptan olduğu için. Öbür türlü olsaydı tenzil olurdu. E, peyderpey indiriliş. Birçok çok de tenzilun min hakimin hamid, hakim ahamed Allah'tan tenzil diyor. Yani Peyderbe indirilen de Allah'tan, toptanı da Allah'tandır. Ama e, bir kere de Efendimiz Hz. ezberlemesi mevla ona kadirdir. Bir kere de de ezberletir. Ve lakin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 yani babası falan amcası geliyor e biz babasına nasıl diyelim ki kızını boşadım da bir daha evleneceğiz e bana ne şafii mezhebi veli şart koşuyor mesela ondan sonra şahitler şahitler fasık olmayacak e şimdi direktman geçen bir kurtaralım dedik bir şahit bendim bir şahit başkasıydı. bu sefer dediler ki nasıl olacak şahitler fasık mıydı dedim hocam beni nasıl görüyorsun bilmiyorum yok sen fasık değilsin dedi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 Hiç namaz soruyorlar mı? He? Abdest, namaz, iman, iman soran var mı? Agop da olsa fark etmez. Değil mi? Tabi işte. Ağlanacak halimiz var, ağlanacak halimiz var. Hiçbir işimiz İslam'a göre değil. Neremiz düzgün ki? Allah'ım İslam'i bir nizam nasip beyle, Kur'an'i bir düzen ihsan eyle. Amin, Amin Allah'ım. Sebeplerini halka ile.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 hiç duran yok ya bir hatta bir adama böyle bir bakıyoruz bir yan bir beğenmediğimiz bir adam safta varsa iki rekatı kılıyor, öbürü iki kadar kılıyor e ne bakıyorsun adamı hor görüyorsun, akır görüyorsun ne terbiyesiz adamsın ya ondan sonra safta sıkışmak istemiyor arkadan adam gelse safı sıkıştıralım sünnettir sahabe kiramın omuzlarının sağ solu eskiyor safta iki şey çıkar ondan sahabe kiramın şu omuzlarının buraları yıpranırdı ne çıktı bundan?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 Lan baktın ki zaten bir rekat. Zaten yaşlılar hiç kalkmamış. Nasıl olsa hemen ineceğiz diye alttan devam etmişler. <gülüyor> Otomatiğe bağlamışlar. Sırf secde yapabiliyor adam. Başka hiçbir şey yapamıyor. <gülüyor> ya Yozgat'ta mı bir yerde olmuş? Kastamon'da mı? Ne, bilmiyorum neresi. Sizin daha Facebook haberleriniz çoktur öyle. Onun sırada imam çıkıyor ki beni diyor dövdüler. <gülüyor> Yahu yedi dakikada teravih olur mu ya? Kur'an'ı namazı dini alayamı çevirdiniz? Yapmayın bunu ya. Yapmayın bunu ya. La haule ve la 12 dakika duyduydum. Bu yedi bu nasıl bir şey ya? Millete git dolmuş kapılara kadar. Ne gittiniz orada? E bu daha kolay kıldırıyor. E daha kolayını söyleyeyim sana. Evde dur hiç gitme. Kılmasan daha kolay oluyor. Ya iki rekat tadil ederken iki 2000 rekat hızlı kılmaktan heftaldir ya. Siz deli misiniz?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 Cibril aleyhisselam dayını Aman ya Rabbi Kabe'nin üzerine Bir Kadir gecesidir rahmetli annem kabr nur olsun Amin. Ya Rabbi ruhun şad eyle kabrini Nur eyle ya Rabbi Afret eyle ya Rabbi Amin. Çok ihsan eyle ya Rabbi Amin. Yandakilere de beraber ya Rabbi Amin. Amin. Kadir gecesinde Mekke'deyiz İzdiham aldım getirdim onu da Keşfi açıktı onun Manevi şeyi açıktı Ama tabi saf çok iyi niyetli bir kadıncağız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 17, 27. gece hakkında birleştiğini gördüm. Sahabeye rüyalar ezan bile rüya ile sabittir. Rüyalarınızın 27. gece hakkında sabitleştiğini gördüm. Men kâne m'te hariyen fe lete harru aleylete sabi'a Arayan 27. gecede e, tam arası. Tam arası. Yani ama şimdi 27 bu gece mi yarın gece mi? Diye. Şimdi yarın geceyi çok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 i̇bn Abbas'tan rivayetle geliyor. İzâkâne leyyetül kadri, kadir gecesi olduğu zaman Ya emrullahü ve teâlâ cibriyle aleyhisselâmen yenzil eyle l-arzi ve ma'û mekâ'nü sükkânü sidratül müntâseb'ûne elfe melekin ve ma'û melviyetün min nurin Allah teâlâ cibriyle emrediyor. O yeryüzüne iniyor. Sidratül müntâhâda bulunan özel melekler yetmiş bin sırf. Onlar da beraber iniyor. Yanlarında nurdan sancaklar var. Feyze hebatü ile arz Yere indikleri zaman Rakaze Cibril Aleyhisselam liva hu ve Melaiketu Elvietum fi arba'im mevatın. Cibril Aleyhisselamla melekler sancaklarını dünyada dört yere dikiyorlar. Ünde kabe, birisi Kabeye ve ünde kabrin ne buysa Allah Azze ve Celle. Evinimiz ölmüşe. He? Her sabah 70 bin melek geliyor, her akşam 70 bin melek geliyor. Bir daha da kıyamete kadar sıra gelmiyor, devamlı salavatla kabrinin başında. Bir de bizim selamlarımızı ona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 bir de Mescid-i Aksa'ya dikilir hey kurban olduğum melekler hazır Mescid-i Aksa'ya gideceksiniz şu Yahudi işi de bitirin ya Hayır. hey kurban olduğum Allah'ım bu meleklerine güç ver güçler sendendir kudret sendendir şu Yahudileri bir durdursunlar ya mescid-i Aksa'ya sancak dikilecek sonu bizimdir elhamdülillah merak etmeyin merak etmeyin sonu Mescid-i Aksa mamur olacak çok güzel günler olacak Mescid-i Aksa'nın Hadisler kesin hadis hadis hiç, hiç şüphe etmeyin. Kardeşlerimize üzülüyoruz tabii. Veinde Mescit Turisina. Bir de Turisina dağın üstünde bir mescit var. Ebu Reyhan radıyallahu namaz kılardı gidip. Ben de dibine kadar gittim de zor yani çıkamadım o zaman. Çıkmak lazım. O da çok büyük bir mescit. Yani büyüklüğü bina değil. Musa selamın kıldığı yer turda. Biz dibine kadar hadi bir, Musa selamına iddia gelen ağacın resmini basmıştım. Hatırladınız mı? Hatırladı mı iki üç kişi kalmış hatırlıyor yani hiç kimse kalmamış. Ölen, kalan, dökülen dökülen Sonra cebrail sen buyurur. Teferraku dağılın. Dağılırlar. Ne bir ev, ne bir hücre, ne bir mahalle, ne bir gemi içinde imanlı erkek kadın olan hepsine melekler girer. anca köpek olan eve alıyorlar finoları, minoları, finimidir nedir, fifi midirler nedir? Sokuyorlar kucaklarına ya. La haulevela.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 veya işte gayri meşru o zaman o ev onun olduğu eve de girmiyorlar dikkat edin yani sizin evlerde kim var kim yok ondan sonra heykel olan eve girmezler ondan sonra tesbihler takdizler teeriller ümmeti Muhammed için sallallahu aleyhi ve sellem istigfar ederler imsak olduğu zaman semaya yükseliller birinci kat semadık melekler nereden geliyorsunuz derler biz dünyadaydık bu gece bayram Kadir gecesidir derler Biricik acemanın sakinleri Allah ve Muhammed'in işlerini ne yaptı? Sallallahu aleyhi en ihtiyaçları ne yaptı? Cebrail Aleyhisselam der ki: "İnne um fi İyilerini affetti, kötülerine de onları şefaatçi etti. Vay anası. Yani kötüler bile geçinir ya. Yani. Ama tabii nasıl kötü imanı olacak? İmansızın affı yok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 Senin günahının meleğin ağzıyla, günahsız ağzıyla af olması ne demek? Ahirette göreceksin af olduğun zaman, melekler ne kar etmişler sana? Senin istiğfarların yeter mi sana be? Onlar ediyor Mevla, ettiriyor onları. Bu ümmete Mevla'nın verdiklerine şükrederler. Sonra ikinci kat cemağı, üçüncü kat çama, böyle devam ederler, çıkıyorlar. Çünkü Sidretül Münteha, yedinci kattan yukarıya, hepsinden geri gidiyorlar. Sonra,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 20 rekat teravih kılan bütün geceyi kılmış gibidir. Bu velev ma geçmiş bütün günahları bağışlandı Bu Buhari'dir. Ama işte Kadir Gezi onun için aranmalıdır. 13'ünde kesin hani bu gece diyemiyoruz. Belakin en ümitli gecedir. Kadir teravihimizi dikkatli kılarız. Sonra inşallah şeyin sonuyla da kıldırıyorum ben. Ne onun adı? Ali İmran Suresinin sonundaki on ayet Çünkü Hazreti Osman Darivat Ali İmran Suresinin son on ayetini Bir gece içinde okuyana o gecenin Tümünü kıyam yazılır Bu hadisten dolayı kıyam kesinleşiyor Onunla kıldırayım he? İnşallah. Bir buçuk sayfa yani Hepsi Yayacağız ondan dekatları İki rekatta değil onu da öyle kıldıralım ki Sizi de kazandıralım Bildiklerimizden yararlandıralım Kolay kolay İnşallah Onunla kıldırırsa kıyam kesinleşir. Sonra meva cenneti duyar. Sonra naim cenneti, sonra adin cenneti, sonra Firdevs cenneti, sonra Rahman duyar. Ne bu ya? Yıkılıyor. Tesbihler takdisler. Allah ümmeti Muhammed'i affetmiş şükür için. Hepsi şükrederler. Arş da sesini yükseltir. Rabbul aleminin bu ümmete verdiği mağfiret ve rıza için. Allah Azze ve Celle kurban olduğum hikmetidir sorar. Ey arşım!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 şimdi sen bu veli nimetine terbiyesizlik ediyorsun şerefsizlik yapıyorsun veli nimete şerefsizlik yapılır mı onun ümmetine diyor Allah ki onun ümmetine benim indim de öyle kerametler var ki ma la aynun ra'at ve la ve la kadar ala kalbeşer hiçbir göz görmemiş hiçbir kulak duymamış hiçbir beşerin kalbinden dahi geçmemiştir evet onun üçündür ki Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri bu mübarek gecede bize melekler indirip selam verdirecek Kadir Gecesi'nde diyelim yani yine genel konuşalım. indirecek Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem çok dertlenmişti ümmetim ne olacak? Allah Teala ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem la Ümmetin için kederlenme. Feyni la huri cu ummete dünya. Hatta utu'u Ben senin ümmetine peygamberlik peygamberlerin derecelerini vermeden onları dünyadan çıkartmayacağım.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 ...ve musafa etmedik bir Müslüman bırakmayacak. Dünyanın neresinde olursa nasıl yetiştirecek bu kadar Müslümana? E Cebrail Aleyhisselam'ın vakti saati var mı? Zaman geçer mi ona? Bize üç buçukta, üç ellide bitiyor. Onun üç kadar dünyayı dolaşır. Biz burada bir trafik tıkandı, yirmi dakikada buraya gelemiyoruz. Cebrail Aleyhisselam bu. Allah musafasını nasip eylesin. Gözlerine yaş gelirse, tüylerinde ürperme hasıl olursa kalbinde de bir hissiyat ve yumuşama anlarsa bilsin ki Cibril misafah etmişler Rabbim nasip Amin. pek benim biraz şekerden midir nedir şey var sinirler minirler gitmiş ya ayaklar bayaklar ondan mı anlamıyorum bir şey anlamıyorum bir kere anladım bir kere anladım öyle bir hal şey, yeni bosnada sohbetteydim o gecede Hızır Aleyhisselam geleceğini birisi müjdeledi bana bir keşfi açık birisi gelmiş orada da de eline misafah etmişler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 Yalnız burada bakayım 3 kere kaydı var Yani şöyle okunuyor La ilahe illallah El halimul kerim Sübhanallah Rabbis semavatis sebi Ve Rabbil arşil azim La ilahe illallah El halimul kerim Sübhanallah Rabbis semavatis sebi Ve Rabbil arşil azim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 Bazı rivatlerde de gördüm Vakit dar hakikaten ee, Ama en az iki Her rekatta bir inna zelna okuyorsun Üç gulü Allah'a okuyorsun Çok kolay bir nazenle 3 Üç e Ben inna bilmiyorum O zaman işte birini imam et Bilen biri sen ona oy İki rekat olsun bu şekilde kadir namazı niyet Kadir namazına niyet ederse Allah Teala Kabule karin eylesin Amin Seksen, e, Dergi çıktı Dergi çıktı dergide çok muazzam şeyler yazdık. Boz dersek ziyaretlerimizde oradaki tekkeler, oradaki kabirler, oradaki türbeler, oradaki veliler. Yani baya bir şeyler vardır. Ondan sonra en mühim mesele size efendim çok dualar yazdık. Şeyh e, Hazin Hazretleri 10-15 sene ve Siirt'in Fersaf köyünde Halid-i Hazretlerinin Osman Tavı'yla Halifesinin halife çok büyük velidir.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 Mubarekeciye'de, Şeyh Hazin Hazretleri'ne de çok büyük velidir. Delileri götürüyorlar, zincirle bağlıyorlar, sabaha ayılıyor gidiyor ya. Çok büyük velidir. Efendim, ben de akıllandım orada biraz gittim ama hala tam akıllanamadım. Bir daha bir gitmem lazım. 78 ile 81'de yetişirsiniz, 5-10 dakikada okursunuz. Manalarını görürseniz aklınız durur. İnşallah okursunuz. Bu gece olmadı, yarın cuma gecesi. Hem Ramazan'ın sonu Resulullah Efendimiz kulağıyla duyuyor ya,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 ...ne kadar destek verirseniz o kadar size geri dönecek. Bak destekinizi esirgemeyin. İşte, tabii kumanyalar dağıtmışlar. 400 adet kumayalar dağıtmışlar. 300 adet daha dağıtılacakmış. Bütün faaliyetlerde kullanılacak. Bu artarak daha çok kitaplar basılması lazım. E, bu sohbetlerin e, İngilizce'ye, Rusça'ya falan çevrilmesi lazım. Türkücüme, altyazı. Bunlar çok büyük yani şeyler tutuyor. Biz bunu baş edemiyoruz. Ya, bunlar dinlemek istiyor. Araplar dinlemek istiyor.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 Bundan sonra desteği buraya çeviriyoruz inşallah. Evet bunu size duyurmuş oluyoruz. Özbekistan ziyareti için son 10 gün kalmış. Allah nasip ettikleri ulaşacaklar inşallah. Ondan sonra efendim dualar şu dualar çok. Bir de Efendi Hazretlerimizin tefsirin 18. cildi çıktı. Çarşamba'daki şubemizde bizim dükkanımızda var. Akıska'da var. 18. cilt çıktı. Bana çok kuvvetli bir dua yapın. Efendi Hazretlerine dedim.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 Inneka, âfûn, tuhibbul âfâ, taâfû anni, Allahım. Inneka, âfûn, kerimûn, tuhibbul âfâ, taâfû anni. Allahım inna naseluk al cennâ. Allahım inna naseluk al cennâ. Allahım inna naseluk al cennâ. Vena âwuzûbûk min al nâr. فَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ فَنَعُوذُ acilihi acili. ve acili ma'limna aminu ve ma'lemna aminu ve na'udhibike minas-şerri kulli acili ve acili ma'limna aminu ve ma'lemna aminu Allahumma ma'kadaytena minkadahfece ala akibeteu rashada Allahumme rabbana atina aminlenuka rahmeten ve heyyilena min emrina rashada Allahumme rabbana atinemlenan nurana ve gfirlena inneke ala kul şeyin kadir Allahumme inna anselüke al affe vel afiye fi ddini ve al dünya vel ahira Allahumme inna anselüke al Beydinina ve dünyana ve ehlina ve envaline ve ehli sünnetimin el müslimîn evel müslimât ve'l mü'minîn evel mü'minât el ahyâ'i minumel lâmvât rahmetike ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahim bu mübarek gecede yarınki mübarek cuma gecesinde Ramazan-ı Şerifin son gecesinde ve özellikle en büyük mesele bayram gecesinde iki bayram gecesini ibadetle ihya eden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 Sen onları hüreyle. Müstakilliklerine kavuşmalar sui beyle. Allah Mayanmar'a yardım eyle. Allah'ım Libya'ya yardım eyle. Ay. Orada da iç savaş devam ediyor. Durdur ya Rabbel Alemi. Ay. Ya Rabbi Mısır'da iğden bekleyen Müslümanlara yardım eyle. Allah'ım onları en yakında kalaa say ile. Allah'ım fazl-ı kereminle Türkiye'de de zulme uğramış Müslümanları kalaa ile. Esirleri kalaa ile. Rehinleri kalaa say ile. Allah'ım dünyadan her yerinde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 Bize ulaşım imkanları yarat Ya Rabbi. Hayır. Sebepler yarat Ya Rabbi. Hayır. Bu işe hizmet edecek adamlar gönder bize Ya Rabbi. kulların kalbini bu hizmete yönelt Ya Rabbi. Birçok Müslüman bu bidat ehlini tam tanıyamıyor. Bunların tam rengini ortaya çıkart Ya Rabbi. Hayır. Müslümanların içinde kümelenen, bu peygambere hakaret eden adamların iç yüzünü dışına vurdur Ya Rabbi. Hayır. Millet bunları tanısın, bunları rezil rusvay ile Ya Rabbi. Ve bunların gücünü, kuvvetini, geldikleri e, mevkileri ellerinden al ya Rabbi. Amin. Ve bunların gücünü iptal eyle. Amin. Hayırlı insanları o görevlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi alemin ve ya gayren nasirin. Ve ya Fatihin. Sen ya Rabbi alemin evvela derdimizi dinimiz eyle. Amin. Derdimizi dinimiz eyle. Amin. Dünyayı bizim en büyük derdimiz eyleme ya Rabbi. Biz de, senden korkmayan, bize acımayanları bize musallat eyleme ya Rabbi. Sen bizi önümüzden ardımızdan muhafaza ile, sağımızdan solumuzdan muhafaza ele. üstümüzden muhafaza ile, yere batırılmaktan muhafaza ile, bütün afetlerden semavi arazi muhafaza ile, bütün ehlimizi, ailemizi, çoluk çocuğumuz, sevdiklerimizi, cemaatlerimizi bu dualara ilhak ile, uzaktan yakından dinleyenleri bu dualara ilhak ile. amin amin ya Rabbi, ve sohbetlere devam edebilmeyi nasip eyle, televizyonda da hayırlı dersler yapabilmeyi nasip eyle, sıhhat afiyet ihsan eyle, Hayırlı uzun ömür, bereketli ömürler nasip eyle. Cemaatlerimizle beraber nasip eyle. Bizi birbirimizden mahrum eyleme yarım. Gözden nazardan muhafaza eyle. Sihirleri üzerimizde iptal eyle. Ne kadar göz nazarı, kem gözler varsa iptal eyle. Ya Rabbi üzerimizde oynanan oyunları iptal eyle. Başlarına makus eyle. Allah'ım sen bugüne kadar bizi kurtardın. Bundan sonra ancak sana itimatımız muhafaza eyle. Sakalı şerife de, şahr şerife de gereken hizmeti yapabilmek nasip eyle. Amin. amin. Ya Rabbel alemin bütün bu dualara amin diyenlerin de dünyalarını, ahiretlerini bizimle beraber mamur eyle. Amin. amin. Ya Rab bizden evvel ölenlere garik garik rahmet eyle. Kabillerin nur eyle. Amin. 29 kat ı şerif, 70 bin ihlas-ı şerif, 10 bin salavat şerife okunan bütün evradu ı davatı ı davat ı, -ı kabul eyle. Amin. Hasbun Aşk-ı evvelen bizdat. خاجي كان اتشفي علومات في ام العراصات حضره محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وبن ابي عزيز لطيف شريف روشا عدلنا تعالى بجمله پیغمبران وذامر رسول في خام عليهم صلوات المنن حضرات الارواح الطيبه الينه اهل ازواج الطاهرات امه المؤمنين خلفاء الراشدين اصحاب الجزين انصار مهاجرين تابع تابع تابعين sizlerin şeyhimiz'in hususan şeyhimiz İmam-ı Rabbani İmam Masum Ubeydullah Muhammed Halid Diyabettin Hacı Abdullah Mekki Mustafa İsmet Garipullah Büyük Şeyh Efendi Halil Nurullah Efendi, efendi Hüseyin Kulşefendi Şerif Kulşefendi devametülmevendi efendi şeyh ruhu ruhuna adina ile Allah Ali aba ecdadımızdan akraba taallukatımızdan komşu ve yaranlarımızdan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 rahmetin geniştir, lütfun geniştir hediye eyledik ihsal ile, eyle. kabirlerini nur ile, derecelerine aleyh ya rabbim mübarek geceler rümet affeyle mağfiret eyle azapları olan varsa deforafu rafu izal istirahatler nasip eyle bağışla lütfeyle kerem eyle. ya Rabbi alemin ve ya gayrın nasirin Ruhları için buyrun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden ve resulüh <Sessizlik> La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Fikulli lemhetin ve nefesin Adedemâbisihavu ilmullâh Hasıl olan ecrü ve tübatı Hediye ile ve hasıl ile Ve isâl eyle amin Ne hastası olan Bizden dua isteyen varsa Sen biliyorsun çok arzu hal var Ne derdi olup bizden dua varsa Ne sıkıntısı olup Ailevi maddi manevi Bizden dua varsa Hepsini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 bize de dua edenlerimize de muamele eyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed mu alayhi sallam'e teslimen kütürem. Alhamdulillah. Rabbil alemin. Bizini okuyalım çünkü Cuma gecesi değil ama olsun. Kadir gecesi. Allahumma, salli ve sallam ve bari. Ve la Muhammed'in Muhammed, el el Mih, el Habib el Hal el Kadir, Azim el Jahi ve aleyhi ve sallam. Es-salatu vesselam. vesselam Aleyke ya Rasulallah Es-salatu vesselam Aleyke ya Allah. Bak! Aleyke! Ne demek aleyke? Sana! Duymasa sana denir mi? mi? Yav! Murat Bardakçı diyor Evine mi gelmiş bir yere gelmiş Aziz Bayındır Bir levha vardı bende diyor eski Sami Efendim ne dedi?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 Resulullah şahit bize nasıl şahit oluyor? Görmeyen şahit olur mu? Onun için biz devam edeceğiz. Es salatu vesselam Aleyke ya seyyid el evvelin vel ahirin Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin Elhamdülillah rabbil alemin la şerafin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve meşahikina kafe ruhuna efendi bağımız gazze ula şeyhul islam efendi ve memma ve İslam emmatine, emmatil emmatil el fajihah